İmamların ve müezzinlerin para alarak namaz kıldırmalarına mesela çok laf ediliyor. Bununla ilgili bir... Şimdi şöyle. Yani imamlar namaz kıldırdığı için para almıyor. Hı hı. Devlet imamlara maaş veriyor da. Niye maaş veriyor? Şimdi e, imamın kendi karını doyurması lazım. Evlendiği eşinin e, nafakasını temin etmesi lazım. Çocuklarının Yeme içme diğer ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Bakıma muhta muhtaçsa işte anne babasının ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Ee, bütün bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ve kendisini camiye hapsettiği başka bir iş yapmadığı için e, bu amaçla para alıyor. Yoksa namaz kılmak ve kıldırmak bir ibadettir. İbadet parayla yapılmaz. Kimse namaz kıldırdığı için para almıyor. Yani eskiden Osmanlı döneminde İmam hatiplere hademe hayrat deniyordu hayra hizmet edenler anlamında söyleniyordu. Dolayısıyla e, İmam Hatiplilere e, devletin para vermesi çok isabetlidir. Yoksa camiler e, görevlisiz kalır veyahutta da cemaatin içerisinden sen kıldıracaksın, ben kıldıracağım kavgası olur. Devlet camilere görevli ta, tahsis etmezse camiler işte A örgütünün B cemaatinin bilmem ne cemaatinin vesaire diye ee, maalesef Pakistan'da olduğu gibi e, camiler gruplara, cemaatlere, kliklere, e, mezheplere bölünmüş olur. Ülkenin birlik ve bütünlüğü Müslümanların kardeşliği açısından bu telkeli bir şey olur. Onun için bu ta e, peramerimizin zamanında da e, mahalle mescitlerinde e, imamlar vardı. Peramerimizin müezzini vardı. E, dolayısıyla imam hatiplerimizi e, namaz kıldırdığı hutbe okuduğu için Maaş alıyor diye düşünmemek lazım. Kendisini camiye hizmet etmeye adadığı için, başka bir iş yapmadığı için, cami görevlisi olduğu için maaş alıyor. Bunu böyle düşünmemiz lazım.